Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. Üç türlü sabır vardır. Biri ibadette sabır, sıkılmama. İkincisi haramı terkte sabır vardır. Üçüncüsü de hastalıklara, hareketlere sabır geliyor. Başka bir konuda inşallah hastalığa sabır. bunun iki faydası var. Biri maddi bedense dünyada, diğerde sevap olarak ahirette. Zekan-ı Bulu Aleyhisselam bizlere hadis şerifine tabaranı de: İnnal-ı Teala yeftili abd mümine Allah Celle-i kulunu imtihan eder. Abdehül mü'mine mü'min kulu geçiyor burada böyle. Mümineye gelen hastalıklar Allah rahmetliyedir. Kafire gelenler de hasaltıyor onlara da. Bissuk mi? Sukum hastalık feraket anlamaya geliyor. Tülen meral Uzun Udun hastalıklar vallahu kulu eder. Hatta yükep lanlığı küle zembin. Kulu hiç günah kalmayacağı kadar onu Rabbim imtihani yapar. Eğer hastalıkları olmasa kişiyi kolay kolay günahden kurtarmak. Yani insanın da ibadet çıkamayacağım makamlara, hastalığına çıkarır hastalık. Hangi hastalık? Sabırla olan hastalık ama. Eğer hasta sabır olmazsa, o zavallı insan hem hastalığı çeker, hem de kimse olamaz bundan beri. Bu işte hadiste geliyor, Eşed-i Enbiya. <gülüyor> en şiddul birer En şiddetli belalar hası musibetler peygamberlere, sonra evliyalara, sonra yakın onlara geliyor böyle. Bazı şeyler acı görünür, şer görünür ama acılarda çok şifa da vardır. İlaçların çoğu acıdır. Bunlara şeker katılır, bal katılır tatandığı bunlar. Genelde ilaçta hepsi acıdır Ama o acı ilaçta çok faydalar vardır böyle. Bazı şer görünen olaylarda onu da hayırlar vardır. Bu için Mevlam peygamberleri, evliyaları, sahabeleri ve ehli imanı kullarabim imtihan ediyor kasablarla. Hatta yüker anlıyor. Külleden bin. Günahlar tanrımın arıncaya kadar bu intan davet ediyor. Peki hastalık tedavi gerekiyor mu? Bu da var muhtemelen tabi. O konu gelecek inşallah. Yalnız hastalığa panik yapmamak yani biraz hastalığa sabır etmek gerekiyor başta. Ancak bazı hastalıklar vardır ki bunlarda sabır etmeye gerek kalmaz. Kalp krizik işlenen kişi. E, trafik kazası olmuş. işte orası hürri kırılmış. E, kanamal hasta. Şiit ağrısı var. Bu durumda sabre gerek yok. Yani kul gene başlığı sabreder. Ama hemen hastaneye götürülürse tabii daha iyi olmuş öyle böyle bunun dışında yani acil bir olay olmayınca o zaman ne gerekiyor? Biraz sabretme gerekiyor. Neden? Her insanda doğal savunma sistemi var her insanda. Doğal savunma sistemi var bedende. O bedeni savunuyor hastalıklara karşı. Bu sisteme bir zaman tanımak gerekiyor. Acil etmeye gerekiyor. Eğer bir insan olur ya mesela gece kafasına bir şey takılmış, uykusu kaçar tabii. Uyuyamaz, sağa dinler, sağa dinler, sıkılır, bu defa sinir sistemi bozulur, sinirsel. Acaba ben hastamıyım evham yapar, hemen gece yarısı acile giderse bu ne olur? Aceleciliğin cızası teşhis amaç konabilir. Tedaviyete yanlış olur, bedeli ağır olur mutlaka bu işin demek ki acil durum olmayınca hem hastaneye koşmak gerekiyor, biraz sabretmeli. Şimdi Rabbimin yarattığı her insanın bedeninde bir doğal savunma sistem vardır. O bu işe hallesine bakılmayacak. Rabbimiz de buyuruyor şuara 80'de İbrahim Aleyhisselam'da Ve izan belutu Fehübe yeşfiyin Ve izan belutu haslandığım zaman bunu İbrahim Aleyhisselam söyledi. Fehübe yeşfiyin o Allah bana şifa Allah verir. Bakın burada ne buyurdu İbrahim Aleyhisselam? Haslandığım zaman Hastalığı kendine veriyor. Şifa Allah'tan diyor. Demek ki hastanın şu anda kulun hatası vardır. Gerekli önlem almamıştır, soğuktan, sıcaktan, yiyecekli gıdalardan, genelde kulun bir hatası vardır böyle buyuruyor. Ve izan verildiği hastalandığım zaman ve yeşkin ancak şifa Allah vereceği şahid. Özellikle ufak çocuklar. Yani günümüzde çocuk acıyor çocuklar? Ufak Yeni doğan çocuklar. çünkü çocuk hafif bir ateşleniyor. Normal. Nereden geliyor çocuk? Ana karnından geldi. Oradaki hayat diye uymuyor. Ana karnında çok farklı bir hayat orada Hayat başka bir hayat böyle. Orada Çocuğun ağzına bir şey verilmiyor. Terimler. Midesine bir şey gitmiyor. Barsakta bir şey inmiyor ama. Yani çocuğun ana karnının canlıdır, gıda alıyor. Anne karnının da annenin kanı onun kan dolaşına bağlanıyor. Eşten alet ile bağlanıyor. Yani anne kanla besleniyor, gıda alıyor. Ama ağzına gelmiyor. Midesine gitmiyor. Barsakta inçin inmiyor bağırsaklara. Sinirin sistemi çalışmıyor ana karnında. Sonra solunum yapmıyor da. Akçiye çalışmıyor. Annesinin karında oksiyon var. Kanda oksijen. oksiyon var. Yani ana karandaki çocuğun hayatı dünyasına benzemiyor. Başka hayatı böyle Dünyaya gelince tabii çocuk farklı bir hayata geliştiriyor bu da. Başka bir hayatı böyle. Aksu, akciğerin soğumun başlıyor. Daha baş çıkar, çıkar hemen daha başlıyor. Ondan sonra acıkıyor. Ağlar ağzıyla gıda alacak. Midesine girecek. Bu sindirilecek. Ama sistem daha çalışmıyor ki. o bir hamdeler. Ne olur? Ateş olur, karnı ağrır, ishal olur, gaz yapar. Şunlar bunlar. Dünya hayatı uyum sağlaması biraz zordur. Şimdi ufak çocuk... Az bir ateşlendi. Ey ateşlendi. Hemen ateş düşürücü verirse, karnı ağrıdı, işte israr oldu, gaz atamadı. Hemen bu ilaç verilirse buna, çocuğun ne olur? Çocuğun doğa soğuma sistemi gelişmez. Tembelleşir böyle. İttal malı almaya benzer. İttal alınan yerde, yerli saraya gelişmez. Çocuğun bu defa yani bağışlılıkların sistemi gelişmeşiyor muhtemelen böyle. İlaç bağımlısı oluşturduk böyle. İlaç bağımlısı oldu. Bunun bu sistemi gelişmez. Her hastalığında mutlaka ilaç ihtiyacı vardır. Tabi bu da nedir? Allah korusun çok zararlı muhtemelen böyle. Bunun için hani kapama gerekiyor. Peki ya. Ateşlenirse ne yapmaya gerekiyor ateşlenirse? Çoluk. Ergan'ın buyuruyor Aleyhisselam adetleri. Hadeşleri Buhar'a da Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah buyuruyor. El-Humma Humma Huma, ateşli hastalık. Min-i cehennem cehennemin kanamasından, galeyandan medene gelir. Yani insanlar, minmelerin nasibi budur dünyada. Yansıtıyına bu. فَاَبْرِدُّهَا O'nun soğutun, ateşi bin mahin su ile ateşi su ile söndürür buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam adeta, Demek ki çocuk ne gerekiyor? Başına, tabii küçük onun başı, meni ıslatılır soğuk su ile, küçük tüm tümet ıslatılır başına konur bu biraz ısınca değiştirilir tekrar. Yalnız başına konsa bu da zararlı ama. Çünkü başta devamlı bir soğumayı yapınca da bak kan beni hücum eder. Bu da zararlı. Ne gerekiyor? Ayaklarına. Hatta çocuğun başlığı biraz yüksek olmalı. Ayak da aşağıda olması gerekiyor ki aşağıya gitsin. Ayağına da soğuk su konur da havlu konabilir. Şu bu konabilir. Su içine konabilir ayaklarına da. Konular ayağdana soğutma yapılırsa kan oraya hücum eder, ayağa hücum eder. Baş ağrısı vermesini de engeller. Bilhassa eğer halis sirke olursa sirkeli su ateşi daha çabuk düşürür. Hmm. Yani en şey budur ateşin akışında. Ateş düşürme işi işte, ilaç verildiği anda Çoğun savunma sistemin çalışma tembelleşi gelişmesine değerler. O sistem çalışsın, kendini savunucu göle gelişsin ki bunu bir nevi nedir? Bu küçük hastalıklar ya aşı gibidir ader, aşı, aşı gibidir böyle. Aşı nedir? Aslında mikro aşı böyle. Yani ne aşılsa ise o hastanın mikrolu verilir. İnsan az miktarla verilir böyle. Beden ne yaparsa savunma sistemi mikrolden savaşarak. Ondan bağıştık adımları beden böyle. Bazı hastalıklar, bazı dedik hastalıklar bunlara Allah'ın rahmetidir. Hastalıklar. Yani bu hastalıkları olmasa insanın işte hayatı daha tehlikeli olur böyle. Şimdi vücuda zararlı maddeler giriyor vücuda. Atıklar geliyor. Yani bunlar sinirilemiyor senin sisteminde dışı atlamıyor bunlar kana karışıyor bunlar önce karacere geliyorlar bunu beden kullanamıyor gücü olmuyor bunlar karacere bunlara bir kısım depoluyor ama dolunca tabi kanla bütün oradan taşıyor bunlar bir de soğumun sisteminde bu daha fazla olur Üst solunum sisteminde, yukarıda soğumun sisteminde e günümüzde zehirli gazlar, eksozlar, tozlar, topraklar, yabancı maddeler, zararlı maddeler tabi solunum yoluyla burundan giriyorlar. Rabbi öyle yapmış ki burunda muhteremler burunda girilmiş çıkıntı vardır burunlarda. Bunları anka deniyordu birinde böyle. Girilmiş çıkıntı. Şimdi havan sonrükken, sonrul hava bunlara çarpıyor, yön değiştiriyor böyle, sağ sola değiştiriyor. Hem ısınıyor kışın, soğuğu da gitmiyor ciğerlere. Hem ısınıyor, hem de tutuyor bazıları burada, böyle. Ama bunlar kaçan oluyor, gökler gidiyor, oradan da kaçan üst dondonla gidiyor böyle. Tabi burada tıkanıyor orada bir seher. Şimdi beden de zararlı madde birikince solun sistemi olsun başka olsun böylece. Ne yapıyor? Hemen doğal savunma sistemi defa döneme geliyor. Döneme başına geliyor. Önce ne yapıyor? Önce iştah kesiyor. Bak ilk İştah keser. Böyle. Önce iştah kesiyor. Böyle. Yani bir fabrikada bakım yapılacak. Önce ne diye Ne yapılıyor? İçeri diyorlar malzeme almaya bakalım. Dursun bakalım. Ramezi Efele. Çünkü eğer o doğa soğuma sistemi görev yapacak şimdi bedeni temizleyecek. Eğer dışarıdan gıda alınırsa beden onun sinirler meşhur olacak. Beden temizlenmiyor. İşte orucun falan olarak bir hikmeti, bu mu? Oruç farz. Hikmette bu dünya, bu belgülü böyle var. Hemen ne yapar? Doğa savunma sistemi iştahı keser. Dur baka hamdur. istemez böyle şey. Ama şimdi bunu ye. Hatta Peygamber buyuruyor hadis-i şerifinde, hastayı zorlamayın, ye derden böyle. Zorlamayın böyle. Onu veririm gelir, işirir Yani bedendeki fazlalık onu yeter ona, bana. Sonra ne yapar? Bu sistemi Ateşi yükseltir, ateş, ateş yükseltir böylece. Ateş yükselince kan ısınır, kan ısınır böyle. Neden kan ısınıyor? Çünkü o üst sondaki maddeler katı, yapışkan. Atamadımlara beden onlara böylece. Kiş uğraşıyor bazı algılatma işlemi atamadımlara böylece. Ne gerekiyor? Onların ısınıp yumuşaması, yerimesi, kopması gerekiyor tamam mı? Allah'ın koyduğu denge dese bak lütfen. Şu bedende var. Yani bir tek bu konu yanı. Allah'ın koyduğu Allah bak, vallahi bilir onu şey şey. Bir onun. mu? Tıpkı. Bir oyun olmaz ama. Hiç bu aracı bulsunlar İştah keş Ateşi üşütüyor böyle. Kan ısınıyor. Kan eğer başka damarlarda yabancı maddeler varsa bunlar beden dışına atılıyor çıban şeklinde. Çıban şeklinde verilir. Onlar zararlı maddeler verilecek. Sonra solun yolundan balgam olsun, mevzu olsun buna ne yapıyorlar? Isınca, ısınınca yumuşam oluyor. Elim oluyor burada. Şu elim oluyor. Bunların ne Beden bunları, bunları atma başlıyor. Nasıl atıyor? Ne gerek atarken de kendime atlamıyor ama. Bir öksürme gerekiyor. Öksürme gerekiyor. Öksürme. Zorlamaya mı böyle? Zorlama böyle. Aksırma. Hapşırma gerekiyor. Onun için hapşırma nimettir. Ne gerekiyor? Allah'ın gibi gerekiyor. Aksırmak üstüne gerekiyor. Elhamdülillahirrahmanirrahim gerekiyor. Allah nimete bakınız beden temizlenecek. Yani öksürme, aksırma lazım onlara beden temizlensin. Sonra nevse de. Bu da beyni temizler. Şimdi bu arada kişi fazla öksürdü, fazla hapşırdı, fazla zorlandı, enerji fazla harçlandı. Enerji ısı demektir. Bedenle ateş daha yükseldi. O anda ateş daha yükseldi. Şimdi olacak. E, termostat var bedende. Doğal termostat ayıracak bunları. Yani ter bezleri var. Ter bezleri muhtemelen. Ter bezleri böyle. Hemen ter bezine gelen bir sıvı, yani ter demir sıvı. derden dışarı çıkar. O o da buharlaşır. Soğutma yapar demektir. Soğutma yapar. Allah'ın koyduğu denge düzen verici. Eğer kişi ateşlendi, ıslaha kaçtı, hafif artırma başladı, hemen buna o anda ateş düşürücü verilirse sistem çalışmıyor, duruyor. Pis işle kaldı. Ateş düşürüldü ama solunum sistemi de kaldı. nefesleri nefes yapar Abje'de de onlar da. Daha büyük büyük şeylere falan getesiye bölüm böyle bunlar. Hen antibiyotiği verilirse daha tehlikeli muhtemelen. Her çobanlarda böyle verme gerekiyor. Çoban çıksın. Temizlik o zaman. Niye Çıksın böyle. Akıtmak lazım onlara böyle. Dergah bu yaşamadıteri Halil Şerif hakimde Mâmin abdî illâ bi fureşî urûkun <minacüzami> biye Her kulun başında urukun biye <minacüzami> cüzzâme. Cüzzam hastalığının damaları vardır başta beyinde, her insanda. Damarda cüzzam hastalığı bir hastalık vardı, eskiden çoktu bu hastalık. tehlikeli bir hastalık böyle. Eee bütün bedeni, da yüzünü yaralar, chimanlar, bistifler şey yapar, Burun filan şey insanı Allah korusun verecek. Tanfurü peyze hacet Allahu lehî zükkame lehü. İşte bu damarlar tıkanacak artık. Onlar yabancı madde doldu beyindeki damarlara. bu ne veriyor buna buna? Bir hareket verir damarlara ve zükkam. Zükkam leze demektir. Yani lezli verir. Leze ile o boşalmaya başlar. Felâ lehu onu tedavi etmeyiniz buyuruyor Resulullah. Neczeyi tedavi etmeyiniz. Aksın mı? Aksın benim Zaten bir insan nez onca akmasa bunu başı atıp hatta çatlar mı Bak damar. Bakınız Peygamberimizin bu bize bildirisi ne? Allah Resulü'muz derim. Her Peygamber Zamanı bütün bilir her peygamber. Zamanı bilirler. Peygamber ise kıyamda her şeyi bilir peygamber. Her bilimi bilir peygamberler. Demek ki u hu va nezd-u'lüm hemen şu bunu alayım yok musun evvel evvel. Tedavetme gerek ki bunları. Tabi kişi mesela cevit tan falan direnci koy alabilir Allah verir bunlara olabilir. Ama Bunlara engel olmamak gerekiyor ki beden temizlensin, sağlığına kavuşsun. Her bunlar hastalığı, sabrın maddi faydaları bunlar. Yani sabretlerini hemen ateş düşürüştürme alan hastalığına kalıyor. Hiç kalıyor bu taraftan? Peki ne oluyor bunlar bedenler kalınca? Hangi organ daha tembelse oraya bedenler sevk ediyor bunları. Mesela bebekler taş olur, kum olur, çabayı taş olur. E, eklemde kireçlenme olur. Şunda bunlar bulunur müsevende. <gülüyor> ben bunları kullanamayız bunlar böyle böyle. Antibiyotik denemleri genelde çok kullanılıyor. Öne gelen kullanılıyor. Şimdi antibiyotik eğer düşük dozda kısarım alınırsa ne yapıyor? Bedendeki mikroplara, bakterilere Bağışıklık kazandırıyor. Bağışıklık kazandırıyor muhtemelen bakım beden. Çok olursa olur, olur antibiyeti fazla alırsa, yüksek doz alınırsa, bu bedende yararlı mikroplar var. Bakteriler var, bağırsaklarda. Ne yapıyor bunlar? Mikroplar muhtemelen. B-vitamin bunlar imajcı olan B-vitaminleri böyle şey. Yani B-vitaminleri ancak başlattaki, kalmazdaki Bakteriler, müşkür üretiyor bunlar. Şimdi bir insan antibiyotik fazla kullandı, doza kullandı mı? Antibiyotik zararı zararı ayırmıyor. Hepsi öldürüyor bunları. Ölünce o kişinin bedeninde B-griptenme eksiliyor. Anemi deniyor. Yani kansızlık başlıyor böyle. Sinir sistemi bozulur. Ya çabuk kız öfkelenir sini sistemi bozulur. Sini sistemi Değil bir tane olmayınca böyle. Kansızlık olunca böyle. Halbuki bak sarımsak da, sarımsak böyle. Soğan sarımsak da böyle. Şey. Soğan mide ile sarımsak başakla ilgili böyle, böyle. Sarımsak böyle. Küçük bir şeydir böyle. Ama antibiyotiktir sarımsak böyle. Şey. Sarımsak ne yapar? Sen yalnız zararlı bir köpe öldürür sarımsak da bak böyle, böyle. Yine bedenimizde Ak yuvarlar var. Yani beyaz köycikler var bunda. Bunlar bizi koruyorlar. Savaşıyorlar bizim için. Savaşıyorlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Bedene giren zararlı mikrobu yutuyorlar. Eritiyorlar bunlar. Senin işte, için sivrini ne yapıyorlar? Böyle. Şimdi geliyorum inşallah hastalığa beden sabrın manevi Kadına bakalım işte da. yani siyahına bakalım hastalığı öyle. Kadın şerri timszede biliyor ise madedleri de leleten. Bir kimse bir gece hastalanız daha madanız. Bir gece uzun değil böyle hastalığına. Fasabere sabederse yani acil durum yok. Öyle öldürücü hastalığı değil, kanalısı yok, kalp krizi değil böyle bir şey yok. Öyle bir hastalığında kişi, belki bir de ağrısı olabilir tabi, ateşi olabilir. Bir insan bir de gece. Hadış evde genelde hastalık konusunda leyleten geliyor, gece geliyor. Neden? O dönemde gece tedavi zordu muhtemelen o dönemde. İşte günümüz tabi farklı günümüzde böyle. Günümüzde e, günü açıklar her zaman. Fakat o dönemde geceye olmadığı için anladığı için demek ki gece hastalanmak daha zor o zamanlarda. Günümüzde de öyle. İnsan günüz günü avulur. Ama gece kişi yattıya da hastalanır. Başına vurur, dişi ağrır, kulu ağrır, gözü ağrır ayağına şunda bunlara girer rahatsız olur uykusu kaçar şunu bunu yapar baklar eşyanda uyuyor çoğu uyuyorlar o uykusu da kaçar uyuyamaz da geceler çok uzun bir yana Bu işte bunun için bir insan bir gece hastalansa fe sabre sabrese ve radıyabihi anillahi Teala bir altan razı olsa. Yani bu ki Allah cireşe dilemese bu olmazdı. Yani Rab'bin dilemese bu olmazdı böyle. Ki Allah'tan razı, şu mesela razıyım derse, sab ederse, "Harezeni zuri bi" Kur'an'da günahları. "Kevmetun ümmihi annesin doğduğu gün gibi günahdan bakın bakmış diyeceksiniz. Yani iki kişiye şöyle örnek yapalım. Geri gece kalktı bir namaz kılıyor. Korkuyor, zikrediyor bir yere. Diğeri de yatanda kıvranıyor böyle. Bir sancısı var, bir şey var. Böyle kıvranıyor ama hiç ahma bağırmıyor böyle. Kısar ediyor. Allah'ım sen verdin diyor, ben seninle gene razıyım diyor. Allah'tan sen razı uğraşıyor diyor. bu. bu ondan çok çok daha çok sağol Yine hadiste geliyor. Adı uzun özet şart demiş, inşallah. Rabbim bir kuluna imtihan için bir felaket gönderince hastalık olsun melekler buraya getiriyor o muhtemeleni. Getiriyorlar Rabbim soruyor meleklere kulum nasıl karşıladığı benden gelen o musibeti hastalığı derdi eğer kul iyiyi karşılamışsa melekler gülüse çeviriyorlar. Ya Rabbi Allah'ım neyse senin kulu varmış be Allah'ım dedi. Rabim bunu bana göndermiş. Rabbim böyle dilemiş. Ben Rabbine gene razıyım dedi. Hiç nesini çıkamadı Rabbim böyle. Seni zikirtti. böyle sabretti. Biliyor ki Rabbi meleklere meleklerim Badem kulun benden gelinen razı oldu, sabretti, o benden razı, benden razıyım. O zaman hastalığı geri alır, kaldır ondan böyle. Bu kulun hastalığı çabuk geçer. Çabuk geçer. Aksi olursa, bir Rabbim meleki gönderir. Meleke şimdi boynu büyük. Rabbim soruyor. Kul nasıl karşıladı? Ya Rabbi, utanıyor melekten, Rabbim. Kulun isten etti. Bu arada çağırdı. Benim bulduğu hastalık. Bula bula benim bulduğu hastalık. Kepirdi. bu arada işte isten etti. Mükemmelem, madem kulun benden razı değilim ben razı değilim kendine Rab da ona kurtulsun derdi. Allah korusun. Kulun derdi tatlar var derdi. Daha hastalıklar böyle biri bitmeden biri başlar ünlüydü dışarı Osman Bey. Allah korusun. Demek ki ne gerekiyor? Sabır ve bir de rıza deniyor. Razı olmak böyle. Rabbine vereceksin. Madran böyle, böyle dilemiş. Razıym dedi. Hasulun çabuk kalkar. Yine hafiş şey okunmuş inşallah. Hüru aleş madretleri tabarena'da. Eller yolu cehat diyor hatayahu. Hastanın Binaları dökülür be Hastanın tabi sabır, rıza şartıyla, sabır şartıyla hastanın günahları dökülüyor. Rabı kulum şeydi mi? Günah kere on yok olun beblam. O arada. ya. Rabı kulum tembzi o. Ermen özeye. veatü hataya günaha dökülür, kemiyatü verakuş şecereti. Alin yapra döküldüğü gibi günaha dökülür. Dökülür. Kul günahından temizlenen oturun efendim. Mahşe yerinde mizana geldiğimiz zaman kulun bilmediği bazı sevaplar var kulun. Ama kul bilmiyor bunları ama. Bilmiyor. haber yok kulundan böyle. Kul neyle gülüyor? Namazı biliyor, ömresi biliyor, hacı biliyor, zekatını biliyor işte, sadakasını biliyor, Kur'an'la biliyor, Kurbanla biliyor böyle. Onları biliyor böyle. Şimdi bunlara konuyor, hesabı yetmiyor az gelir sevabı. Koştun eyvah, pişman be, böyle, adem. Kendi seni kırmıyor böyle, çılıracak böyle. Ve adam böyle kulum, daha var sevabın kulun. Korkma, var sevabın. Ne var ya Rabbi, şaşırıyor. Şaşırıyor kul bu geçenin gözlerin çok ardı gözlerin. Başına beyinle vurdu böyle. Ama hiç ses çıkamadın sen. Ben yani "Merhamet" dedim. "Rahat. Belam gönül buna razı oldun." İşte 3 saat, 5 saat ne kadar sürmüşse bakın deneyin. Ne kadar sürmüşse her saniyesinde sevap sevap sevap sevap koyulak olan bunları. Allah Allah'a bakıyor ki çok bir sevap bu şeyden azameden. <gülüyor> Onunciye kuyruğu yarabi niye daha fazla bensem onu bana çabuk al onu benden? Niye bir kaşını bu onu görünce? Bize ki bir ek merhem kullandım bakalım sende var mı şeyler o bendece. Sen de çok karnın vardı. Bir oldun yoldaydın, kışta kar soğuktu. İstarda geliyorsun abi yolda. Tabii eşten deve atla gidile yollarda. Yolları bir ben bir şey Allah'a verecek. Kulun sene kışta, karda üşenmedin, devreden başlığa inirdin. O işini, ihtiyacını gördün. Ama hiç kızmın daralmadığı hiç. Razı oldun benden. Bunu da koyduğum sıvabını baktık. Böyle. böyle koy, koy, koy, koy. Dünyada fazla has salmayanlar bu sıvabı görünce ahcik ah. Keşke bize buna verirseydi de Verisana Majvas sabede midan ama O da vaklamlar yani. Sabedirse bunlar o şekilde Yani haşa var mı Rabbim kula? Zulmet mi hastalık mı terindeler ya? Yani. Yani. Öyle hastalar var ki sanjılı böyle. Dehşetin sanji hastalıklar böyle. Kişi durdu ya duramadı böyle. hastalıklar var. Rabbim kula niye aldı bizim boşu boşuna? Ama ne kadar hasta şiddet değilse ağır şiddet o kadar sabıda büyük orantılı oluyor bela. İşte inşallah tedaviye. Hasıl olan tedavisi var mı yok mu hasılın tedavisi? Halis Şiribu daveti tabrânında müasamat etti re, inaltale, enzeye ve deva e. Allah ciceğiyle mevlamız hem ilacı hem hasılı indirdi ne tür hastalık varsa her ilacı indirdim ben ilacı indir, hepsi böyle, yani yaratılır yer üzerinde göğte indiriyor bunlar ama böyle nasıl indiriyor göğte indiriyor ilaçlarda da su göğden geliyor göğden geliyor yağmur suyu o yağmur suyu çok çok farklı kalitede oluyor yağmur suyu, hepsi bir olmuyor, kar da başka yağmur da başka oluyor böyle şey Şişme çaklıyor gazlar parçalanılıyor bir laboratuvar dönüşüyor, gökyüzü O aldı O sene hangi tür bitki alınsa, ona göre Rabbin yağmur indiriyor ona göre indiriyor Yani mevlam burada inna te Allahu teala diye adı başlıyor. Allah kesinlikle muhakkak alt gelijaliyi indirdi, her hastanın öyle ilaçını indirdi. <gülüyor> Rabbim her hastalığa bir şifa verdi. Ancak ille-i herem veslan. İki şeyin ilacı yok, tedavisi yok. İki şeyin. İki şeyin. Biri herem, yaşlanmak. Yaşlanmamak için imkan edip edeceğim. Bize haramlar var, profesyonel var galiba. Yani. Yani ünlü profesyonel hanımlığı var. Elinden gelse yaşlanmamak için şey yapacak. Ama onun tedavisi yok. İlacı yok mu muhtemelen. Yaşlanacak bence. Bir, şey. bir de vessal ölüm. Ölüm hastalığında şey yok böyle. Eğer kulun eceli gelmişse kulun eceli gelmişse kulun ne yapsın. Ne yaparsa yapsın. Bir bazıları vadılığa güveniyor, mülküne güveniyor. Efendim şimdi işte Almanya'ya gider, Avrupa'ya giderim, Amerika'ya Avrupa giderim, Amerika giderim tetrahiye giderim böyle diyor. Orada ölüm yok mu Almanya'da? Ölmeyeyim mi Almanlar? Ölü muhtemelen der. Orada doktor ölmüyor on doktorlar? Onda ölüyor böyle. Bak. Yani Almanya'ya gidip kurtulurum sanmak, Avrupa'da sanmak, ne kadar batıl böyle yani cahillik değil ona da baktılar. Kaba bir cahillik. Parasına güveniyor. Atlarım uçlar filan yine yani tedaviye böyle diyor. Ama Amerika'da ölüyor insanlar böyle. Ve onun gideceği güvendiği hastan da oturu da ölüyor. ölüyor böyle. Yakınları da ölüyor böyle. Bazen naifli onlar işte filan doğu erse iyi olur işte hastam. Ya yani ben kendisi hastam mesela ya yakın hasta filan doğu erse o filan da ölüyor. O da hasta oluyor muhtemelenler. Onun yakınları ölüyor. Peygamberimizin üç tane kızı önünde öndü peygamber. Üç kızı muhtemelen böyle. Gerilik vermedi. Bedir savaşındayken iki kızı rahmetli oldu. Halsman'da hanımıydı. Tam Cehan Bakı'ya gömmüşler kızını. Cemaat mezat'ten geliyorlar. Resulü Aleyhisselatörü de Bedir'den gelmediğini gidiyor muhtemelen Ne oldu? Resulullah kızın böyle böyle onu defledik bu şekilde. İki kızından baştan bulundu peygaması da efendim muhteremler. bir torunu adı Ali'ydi, Haz-ı Zeynep'in kızı adı Ali'ydi muhteremler. Peygamberden kucağında can verdi, peygamber kucağında. Peygamber, Hatem-i Lebi'ye yani peygamberlerin peygamberi. Melekteden çok üstün. Kızı ille babamın gerisiyle davet gönderdi. Peygamberden gitti. Kızı Haz-ı babasına verdi çocuğu. Peygamber gün aldı, birazcık can çekiciydi yaş geldi, Kucağında torunu, on bir şey yeniden gelmiyor, gelmiyor bu Gelmez, çünkü peygamber de ölüyor, bakın tevhidler. Öyle Yine ha çok anlamlı bir şey var böylece. Diye fiyam iyi olur. Allah Allah, öyle şey oluyor mu Demek ki yaşlanmak. Ölüm, bunların tedavisi yok. Genecek bunların belirce. Fete davu ola bir buyur tedavi olunuz. Yani yaşlı ölüm dışında ferah tedavi bil haram. Ancak haram ile tedavi olmayın haram ile. Yani bir şeyi haramsa alkoldür, şaraptır, şudur budur. İşte bu önerilere bazen işte şu kadar Konya'daki şimdi bunu hiç iyi giderken böyle hayır mıdır? Benim yasaklıyor bunlara böyle. Haram ile işte olmayamayamıyor peygamberi böyle, böyle. Bir gün peygamber suylu arası maddelerine ve evet. masul ile heliyen fuhu devavu minel kader. Dedik ki sahabeler Peygamber demek ki o anda kader konusunda onların anlattığı işi okunu işedi. Sordu sahabeler Orada şöyle soruldu. Yani burada sahil yok burada. Soran kim bilmiyor. Soru peygamberimizde Ya Resulallah e, kadere bir falisi olur mu bu tedavinin? Yani kadere ise olacaksa kaderde varsa, başa gelecekse e, tedavi, ilaç almak buna falisi olur mu? Bu ayşam adetleri Eddevavü minel kader Kehanvi, ilaç o da kadere bağlantılı, o da kaderin gereği. Böker yem şovu bizdillah, Allah izniyle fayda verir. Allah'ın kaderinde, takdirinde, ezel takdirinde varsa varsa, o da kader ile ilgili. Neden böyle muhtemeler? Eğer kişiye hiçbir şey eline gelen yapmasa, kaderini derse, bu bir tembellik olur. Atale deniyor buna. Uyuşturup tembellik olur böyle şey. Susamış. Heh, varsa su bana gelir derse, oturursa olur mu? Ama Kalkacak, suyu alacak, içecek, çalışacak, ekibarını kazanacak, ne yapacak. ne neyse o başına gelecek böyle. Ama kulun ne gerekiyor? Çabamız da gerekiyor. Eyboluşan vazifeleri her peygamberin farklı bir ibtila imtina oldu peygamberin. farklı hepsinin farklı oldu öyle. Eyboluşan'da hastalıla imtina oldu Eyboluşan hastalıla Artık Urfa'da yaşadı. Artık komşuları ondan buktular bel hastalığından. Yani Urfa'nın dışına çıkalım mağara var biliyorsunuz şimdi Urfa, işte o mağara geçin. Orada kaldı. Bir de hanımı. Ona sadık kaldı hanımı böyle. Onu bırakmadı böyle. Herkes koptu kendisinden. Artık sırt yatıyor. Hiç kımlama hali yok. Böyle. Ancak sıvı bir şey yiyebiliyor. Ne yapıyor hanımıza? O gidiyor oraya çalışma kadın gidiyor. Hizmetçiliğe gidiyor. Kuru getiriyor getiriyor. Islatıyor onları şeyde, suda. Boca kıvamında boğazdan örüyor beni. Yaptığı yerden. Yıllarca beni. Bir gün diyor ki hanımı ya ayıp. sen Allah'ın bir nebisisin. Peygamberisin, Resulüsün. Allah sen dua et. Doğal Eyüp. Ben de amin diyeyim de Sağ Allah şifa versin. Bakın cevap verdi. Soru hanımına. Ben kaç yıldır hastayım. Şu kadar yıl. Yedi yıl deniyor da tam kesin değil ama. Diye kaç sen yaşadım sağlıklı kaç yedi yıldır yaşadım. Utarım Mevlam'dan şifa, dua etmedi bakın ben de. Hanı okyanigin Rabbi ona böyle şifayı. Abi şifayı verdi. Ama bak Rabbi verdi mi oturamlar ki Rabbi dilese bir anda her şey alır. Tabii yaradır halk eder böyle. Veyhan buyurdu. Ya ayıp ayağının topuğunu yattığı yere vur. Demek ki yattığı yer. Altta bir şey yok demek ki altta. Ya ayıp ayağın topuğunu yani sağ topuğunu yere vur. Oradan soğuk su çıkacak. Onu iç. Onun o onu işin böyle. Su ayağını da yere vur. Onun sır çıkacak. Onla beden dışarı yıka. Belen buyurdu böyle. Hiç gücü yok ama kuvveti yok yanı zor da yavaşça kaldırdı. Hafifçe şöyle bir yere vurdu. Serin güzel bir su çıktı oradan. Su vurdu. Aşağıya ne ben makas gibi. Su vurdu. Oradan ılık su çıktı. Sıcak su çıktı oradan. Yavaşça süre gitti. Soğusu içti önce. İçti, içti, içti muhtemelen. Rabbim, Rabbim onda bir hararet verdi kendisine böyle. İçti, içti, içti. Bütün bir doldu ama içtikçe şifayı bulundu. Onda kendisi böyle. Kuvveti geldi, gücü geldi. İş organları hep tam sağlığa kavuştu. iç İş organları. Yani Dış hasta, yaralı, derili yani. Çıbağında filan var dışında. Onu da sürünerek sırtında başı yıkamaya böyle. Elini, elini, derken ben neresi yıkatsa? Yineşti. Taptı az evleri oldu. Sağlam, zinde. Sıram daha sağlam oldu, kalktı. namazla başladı tabii kendisi. Demek ki bakın, mevlânâ bir peygamber ne bile ne buyurdu? Ayağının topunu yere vur. Ancak onu yapabilir ama o. E dışarıda gir, şunu al demedi ona Rabbin, Gidemez dışarı muhtemelen. Gidemez. Rabbim yapacağını emretti bunu kendisine ben Demek ki şifa da kadere ilgilidir. Kulluğu yapacak ama yenfu bizillah. O ilaç Allah izin verirse fayda verecek bak. Yenfu bizillah. Şu alırsan hemen iyileşirsin. Kesin yok muhtemelen haberi. Yani biri iyileşir iyileşmez böyle. Aynı ilacı yapar. Aynı doktora gider. Aynı haftaya kullanılır. Aynı iğne vurulur kendisine. Aynı tedaviyi görür. Ki iyileşir. İyileşmez böyle. Hatta öyle hastalar var ki derler mesela doktorlar işte yüzde yola iyi olabilirsin derler. Yüzde 50. Yani iki kişiden biri iyi olacak. O, o niye iyi? ne iyi olmuyor? 100 kişilik 50'si iyi olacak. 50'si iyi olmuyor. Neden iyi olmuyor? Onu bilemiyorumlar mı Rabim izin vermeyince olmuyor böylece. Yenem hadis-i Ramudu şerften bülânısmadetleri edeva milder kader. Yenifuhu men yeşe Allah. İlaç tedavi bu da kaderle bağlantılıdır ve yenifuhu men yeşe Allah. Allah kime dilerse ona şiva verim böylece. Derler mesela mesela böyle taş var. Sabrıdan taş var. İşte filan şeyi yaptım iyi oldu. Sen de yap. Yapar. İyi olmadı. Fakat ya bir su var. Hemen eritiyor taşları. Allah Allah. Gel oraya bunu eritme taşlarmışlar. Ha, böyle böyle. Böyle yenefem menye şa'ı. Allah kime dilerse ona şifa verir. Bir maaş şa'ı e, Böyle edviye diye. Allah dirildi nerede? Dirildi edviye. Edviye devanın çoğulu şifalara şifa vermeye. Verme. Yani her insana aynı bitki, aynı ilaç şahide vermeye bak. Bir maşahe ve edviye diye. Allah hangi ilaçlarını dilerse onu vermeye. Bir ve bir portakal yer. Of ne güzel, açıldım der. Ben, bir bana süt içer, oh, açıldım der böyle. Gider bir karlak, iç moskeneyle orada bir, bir su içer, bir banyoda bir yıkanır, iyileşim der. Öbürü de asıl olur orada. Demek ki ilaçlar bitkisel olsun, yapma olsun böyle. İlaçlar kesin değil. Allah izin verirse, o zaman fayda verir. Aksine de ya etkileri var, ya etkileri vardır, ya etkileri vardır şey. Ne diyor ya? Ya etkiler, bu aslında doğal sağlık sistemini bozduğu için Rabbin bunu yasaklıyor bu konum Ya etkileri vardır. Ne diyor o kişinin doğal sağlık sistemi ne olur ben doğamı bozmu? Ya var ya. ilaç alıyor, dişten bin pişman oluyor. Şu oluyor böyle, ne dertler çıkıyor kendin başlamanıza. Evet, Koç bakın hastanın gece arasında neden doğal savunma sistemini bozduğu için bir tepki yapıyor onlara böyle <Gülüyor> Bu doğal savunma sistemi yani bize bağlı değil. Bakın şimdi işte bu da yani. bize bunu bağlamamış, doğal savunma sistemini. Öyle ya mesela bedene mikrop görüyor, akivallar, beyaz kürecikler. Şimdi bir arı şaşırırsa, olsa böyle bir şey olsa böyle, başlık kumana gitsin sonra giremez. sokmaz ben o zamanı ben bakıyorum arılar böylece. Bir karınca başlık karınca başına gitsin sonra sokma o zamanı karıncaya muhtemelen. Onu tanımla bakıyorum ben. İşte bedene bulunan hücre bunlar beyaz hücrecikler bunlar Bunlar savunma askerleri bunlar bedeninizde. Savunma askerleri. Bunlar tam yamancı madde tanıyorlar kardeşim. Bakıyorum ki zararlı bir madde. Mikroptur, virüs'tür, bakteridir, zararlı bir madde geliyor. Hem ona salgı yutalar bunlar. Yutalar. sisteminden bir salgı salar, enzim böyle salar. Onu eriti işte böyle. Eriti mutlaka. Bu savunma sen bize bağlı değil ama. Nereye bağlı? Beyindeki merkezlerle bağlı. O yönetiyor bunların herhalde. Yani bize kalsa hey, zor iş muhtemeler. Yani gerçekten muhtemelen şu bedeni yönetemeyiz. Bedeni yönetemeyiz böyle. Yani kul Allah'ın işine karışıyor. Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri Büyük Eylülullah böyle. Adı Şifri Ekber böyle mezar -ı şam -ı Şerif'te şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, sen kendi içine bak, Allah'ın içine karışma, bunu sen kaldıramazsın unutmayan ya. Yani şu bedeni yönetemeyiz bizler böyle. Bu için Mevla bize bağlamamış. Otolun sinir sistemi derler. Bağımışta sinir sistemi var böyle. Ona bağlamak böyle bunu vereceğim. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Mevla burayı bizlere Bakara 168'de. İsmarahim, yayınlasu. Ey insanlar, kırımgillerde halalden tayiba. Yerde olan bitkilerden helalını tayibi yiyiniz, tayibi pak temiziniz beraber. Yani doğalını yiyin, doğal yiyin bu, bak. yapacak mimma fil erdi bak. Mimma, mimma aslında mim ve mah kelimelerde. Bunun saygı min gelince, idgâm birleşiyor böylece. Min min'i tebiziye böyle. Geldi ki bilgilerin bazısından. İrsini gibi insanların böyle. Buna bazısı iyiyiniz. Ama halalen tayyiba. Önce helal olacak. Bir şeye haramsa mutlaka bedene zararlı ruha zararlı mutlaka insanın bir üniversite bozar bunlar. Denge bozar bunlar böyle. Bir şey haramsa içki olsun, kumar olsun, çalma olsun hatta besmesi kesiden bir tavuk muhtemelen yinsin insanın dengesini bozar muhtemelen. İnsanlar yakışır, bir yakın şap yakın şekilde böyle. Demek helal ve kemiz yiyen doğal yemek, doğal gıdame böyle. Günümüzde teknoloji durmadan fırlıyor böyle. Muza'yı açtı artık böyle. Başta gezenlere gitmeye başladılar. Ama hastaneler kuruk muhteremler. Kişi randevu alıyor. İki ay, üç ay, üç ay sonra böyle. Ağır hasta. Ödürsem e, sen bir ismini böyle. Neden muhterem vardı böyle? O kadar bilim gelişti. Tıp bilimi gelişti böyle. Fakülteler, o kadar stajlar, şunlar, bunlar böyle Neler neler yapıyor böyle. Ne profesörler. Tarihler çeşitli cihazlar böyle. Cihazlar. Ama hastalığı çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor muhtemelen böyle. Neden? Helal gelmediği için, doğal yenmediği için. Helal ve doğal gerekiyor böyle. Helal ve doğal böyle. Günümüzde her şey bozuluyor böyle. Genetikler bozuluyor böyle. Hırgatı tabir veriyor böyle Kur'an'da. Hırgatı tabir bu haram böyle. Kırgıttağ gir, haram oluyor. Bize. Haram oluyor. E köyde pişen bir ekmek bile doğal değil ki. Budayı tohumu, normalde doğal değil tohumu. Gübre doğal değil. Doğal değil. İşte elden gelinlik haram muhteremler doğal yeme gerekiyor. Bu işin işte de zamanın meyvesini ve zamanın sebzesini yeme gerekiyor. Serada domates, biber oluyor, patsen oluyor. Olmaz muhtemelen, olmaz. Rab bunu yaratmamış kışın böyle böyle. Bu zarılı böyle. Sırı kimyasal madde böyle. Kimyasal madde oluyor bunlar. Bunlar sırf zarar bedenler böyle. Katkı maddeleri, sırf bunlar zarar bedenlere. Zamanın sebzesini, kışın hangi sebze insanlara gerek, onu Rab'in yaratıyor muhtemelen. Kış oylakın insanları böyle. Ya kışın kalkmış vermiyor kışın kalkmış portakal Demek ki, ver öyle, veriyor. Demek öyle meyve vermese bile mandalna veriyor. Demek kışın kış meyvesini. bir de meyveleri yerken de Allah'ın yarattığı formülü de bozmamak gerekiyor. Formül var buna böyle. örnek elma mesela. Bakıyorum elma tabak yerine koyarlar. Önde bıçak var. Mübarek kelime okuyun ki bu göz Al yine bıçağı elma kabuğunu soyuyor. Aslında elma kabuğu çok ince bir zar gibidir derler. Çok böyle. Ama onun kabuğunu aldığını Allah'ın koydu formülü bozuldu, Bozuldu derler. Ya ilaç verdi sana, ilacın formülü bozdun. Zarı derler bu şekilde. 1900 yılların başlarında Uzak Doğu'da, biraz Çin merkezi Uzak Doğu'da. Bir hastalık medenek çıkıyor. Hastalık. Ve isim tabi takıyorlar orada. Adı beri beri diyorlar bana. Hala basla bilmiyorum böyle. Adı beri beri hastalık çıkıyor böyle. şimdi merkezi uzak doğuda. O kadar uğraşıyorlar. Aşısı yok, teravisi yok. Böyle. Önce iştah kesikliği, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, sinislerin bozuluğu derken, Feş başlıyor, feşler başlıyor, feş başlıyor, kalbi bozuyor, insanı öldürücü kısa bir zamanda bir hastalıkmış bunlarda. İnsanı kırılıyor da böyle şey. İki doktor Hollandalı, araştırmacı, merak ediyorlar, Çin'e gidiyorlar böyle. Araştırıyorlar şimdi bunlar, toplu yaşanan yerlerden bakıyorlar, kışla, askeri kışlanlar, cezaevleri, işte okullar, hastaneler, ne yiniyor burada? Pirinç yiyorlar tabi. Onların bütün şeyi pirinç yiyorlar. yiyorlar bunlar. Başka bir şey yiyemiyorlar bunlar. Pirinç yiyorlar o şekilde. Ama hastalığı çok hastalığı devam ediyor. Peki soruyorlar e sizin babanız dedeniz nerede bunlar? Onlar pirinç yerdi. Onlara olmuyor olmuyor, olmuyor aslında bunlara. Seni ne oluyor bilmiyoruz. Bunun üzerine bunlar tavuk oluyor birkaç tane. Tavuklara pirinç yiyorlar muhtemelen böyle. Pirinç yiyorlar. Pirinç yiyen tavuklarla da ayaktan felç başlıyor. Boyunları bükülüyor tavukların felç başlıyor. Bunlar soruyorlar. Peki sizin babanız nasıl yedi bu pilav, pirinç nasıl yaparlar bunlar böyle? E kabuğunu nasıl soymaz diyorlar böyle. Kabuğun yerler bunlar böyle işte. Ha dur bakalım şimdi. Bu yüzden de kimse işte bunlar tavuktan pirinci o sır pirinci kabuğu tavuklara hem ilişkiler oku muhtemelen de. İlişkiler oku Bu kablomu bunlar inceliyorlar. İlk olarak vitamin olan başka vitamin. B1 vitamin muhtemelen de. Onu üretiyorlar bunlar böylece. Bunu verince hastalığa geçti muhtemelen de. B1 vitamini veriyorlar. Bakın demek ki pirincin kablomu buğdayı elek demeden aşı alemiz İlk çıkan bir tane elek oldu. Kepe ayrıldı muhtemelen de. Ayrıldı böyle. Kamuel yapmadım bir böyle. Kepeke olacak, ekmek olacak, rengi esmer olacak, bu da kendi doğal rengi olacak. Beyazatma ne oluyor? E, Katlı ateş olmuyor şey. Şimdi bu Osmanlı mutfağına baktığımızda, baktığımızda Osmanlı yemek kötülüğünde pilav baştır, her şeyde böyle. Ama yanında mutlaka bir yukarı fasulye oluyor. B görev, kuvvetler çok bunların muhtemeliler. Yani. Ya pırağın üzerine bir kepçe de fasulye konur, koyulur, yanılık karıştırılır, ya ayrı tabaklı, bu da yanılık. Osmanlı ve kültürüne bak, Osmanlı böyle. Yani. Şimdi bir de muhtemeler şu doğa dediğimiz alem aslında bir kitaptır. Kitaptır böylece. Evli yolla bu kitabı okurlar muhteremler. Öyle yaşarlar böyle. Evli Allah okurlar böyle. Ama bunda harfi yok bu kitapta böyle. Yoktu böyle. Mesela Çin alfabesinde bile harf yok. Her harf hece donanlar böyle. Hece. Onun için çok uzundur o harfler Çinlere böyle. şekiller hece donanlar böyle. Şimdi Allah dostları muhteremler şu dua kitabı okurlar. Ne olması lazım? Nasıl yenilmesi lazım? Ne kadar lazım? O yüzden bu Mesela sarımsak. Küçük var fakat büyük olmuyor böyle. Sonra diş oluyor böyle. Demek ki fazla yenilmek gerekiyor bu böyle böyle. Bakın. Yani bu doğayı okuyan kişi Allah muhterem verecek. Hangi madde küçükse o az olacak böyle. Mesela körek otu. Şifadır böyle. Ölümden başka şifadır. Şörek otu ama. Şimdi yağ çıkardılar. Şörek otunu kendisi anlıyor öyle. Hadisi böyle gelip benim böyle. Şörek otu. Ama buraya peygamber 41 tane buyuruyor. 41 tane. Yani bir şey kaçıtan olmaz bir noktada. Bak. Şimdi bir insan bu dua kitabını okusa bakacak ki şöyle bir şörek otu Öyle tatlı bir şey değil böyle. Değil mi? Nefis olsa hoşlanıyor bir şey değil böyle. Küçük bir şey, kara bir şey. Rabbim genelde Rabbim böyle ilaçları, şifalı Rabbim böyle ilaçmış böyle. Onların fazlası zararlı ama. Zararlı mı? Çörek otun böyle ne yapacak? Hiç her doğmadan kişi alacak bunlara böyle şey. Allah'ın izniyle her şey bu da şifa bunlar. Bütün organlar şifa alır bunların böyle şey. Yani bunu okumak gerekiyor. Doğa kitap okumak gerekiyor. Hangi zamanda, bir de hangi yörede, bir insan başka bir yere gidince, gezmeye gidince, git yere buradan bir şey götürmemeli. O yolu yemesi gerekiyor onlara böyle. Orada, orada onlar lazım böyle. Oran suyu lazım, oranın gıda salınması lazım böyle. Etçen lazım onları. İşte bizim elimizden bu gelir. Demek ki elden geldiği kadar doğal gıdalar. Hazır yiyecekler muhtemelen Yani zavallı yavrumuz okullarda mahvoluyor muhtemelen. Hazır yiyecekler böyle. Kat, çeşitli katkı maddeleri, hep kimyasal maddeler hepsi zarar hep oluyor böyle. Rengi için tatlandırıcı şeker değil. Tatlandırıcı yukarı böyle. Kimyasal maddeler böyle. Renklendirici böyle. Hep kimyasal madde bunlar. Aromalar böyle. İçlikler, kokola, şunlar bunlar böyle hep zararlı maddeler. Hani yavrulara acı mı olur, acı olmaz da. Yani çoğu yaşta onlar hep hastalanıyor böyle. Genç yaşta hastalanıyor bunlar böyle. Yani ne kaşınmalı otlar bunlar. Evden an çalı koyu bir şey evden koyu bir, şey, bir şey yiyecek yanına başta doğal bir şeyler. Mesela üzüm mesela kışın kuru üzüm vardır. Kuru üzüm var. Hadislerde işte bildirilen, Kur'an'da geçen kuru üzüm değil mi hele? Koyanla Yaz canım devleti koyar bir şey icabını. Birkaç tane fındık koyar bir şey icabını içerisine. Kuru üzümde oldum böyle. Enerji veriyor çocuğa muhteremler. Bütün bedene hastalıkla şifa veriyor. Üzüm kuru üzüm böyle, böyle. Rabbim inşallah hastalara şifa versin Mevla muhteremler. Rabbim bize inşallah uyanı nasip etsin. Başka gelince de Rabbin sabır nasip etsin inşallah. Bir tane Fatiha.